Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve âli âli ve sahbi ecmaîn. İyiliğe emredelim, kötülükten nehyedelim, davet edelim, tebliğ edelim. Bela'dan kurtulmaya çalışalım. Bela yayıyor, mayıs hamuru gibi ancak iyiliği emredenler kurtulabilir. Ancak vazifesini yapanlar kurtulabilir. Evet. Şimdi şehitlerimizin Ruhuna bir kelime-i şeadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah fi kulli Allah, Allah, Allah. Ya Rab, tevhid Evvelen de a sallallahu aleyhi ve oamenii noștri, de cei care au fost într Bundan evvel Fırat oameni, de cei care au fost într-o viață de oameni, de cei care au fost într-o viață de oameni, de cei care Şu saatte într-o viață de oameni, Ailelerine sabr-u, cem-i, ecr-i, cez ihsan eleyip Onları da bunların şehadeti hürmetine yolundan ayırma Dünya-ahiret sıkıntı çektirme Cennette cem eyle ya Rabbel alemin Bu ne seyyatları varsa hasenata tebdil eyle İlk damla ile tertemize eyle ya Rabbel alemin Allahumma amin Allahum salli ala seyna ve ala alia sahbine sellim Şimdi İmam Gazali Hazretleri, Ey dersimizi işte bir an evvel bitirelim de diğer derslere perşembe geceler takip etmek istiyorum inşallah. İmam Gazali Hazretleri bu, buyuruyor ki, Dört tane haslat e, vaaz eden hoca efendiler, iyi emreden, kötülükten ne eden, bu zamanda çok vaaz adam da kalmadı onun için. Yani insanlara, ayet hadis okuyanlara da hoca diyorlar. veya da sakallı gördüğüne bile hoca diyorlar bu zamanda. Onun için e, yani tabii ki cahilce konuşmak olmaz bir şeyler. ilim tahsil etmek lazım ama ben güzel okuyayım, çok hoca olayım da öyle vaaz ederim de dersen e, efendim ölüm ansızın gelir. Bir kişiye de faydan olmaz. Bir kişinin de hidayatine vesile olamazsın. Onun için doğru bildiklerinden, duyduklarından efendisi öyle buyurdu. Ama düzgün anlayın, iyi anlayın derdi. Ama bunu benim anlattıklarımı anlatın derdi yani. Size hoca diyeceklerse desinler yani. Çünkü neden? Bildiğinin alimisin. Bilmediğin, bilmediğinin talibisin. Burada vaaz, tabii o zamanlar herkes hoca, herkes alim, herkes müftü imam gazali dönemi yani. Onun için tabii özel vaaz etmek isteyenlere de, e, kendisine bu usta soru soranlara da bazı bilgiler öğretiyor. ...nasihatler yapıyordu. Ee, iki kasletten sakın buyurdu. Vaz işini seçme ama mecbur olursan ortada vaz eden kalmazsa e, mecbur farz-ı kifaye iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek hepimizin görev. İki kasletten sakın. Birincisi e, çok edebiyatlı konuşmak, böyle cümleler kurup lafları uzatıp da e, yani milleti yormak uygun olmaz. Bir de tesir bozulur, fayda azalır, ihlas kaçar. Yani edebiyata arifse yok cümlelerimin sonu denk gelsin, yok kelimelerim düzgün olsun falan. Böyle zor ve edebi cümlelerle tekellüf yaparak yapmacık konuşmalardan işte efendim ağzını şişirterek, bilmem tutaklarını bir şey yaparak böyle değişik değişik günler konuşma dersi bile alıyorlar yani ha. Ne derse olacak Allah ne verdiyse bildiğinden konuşacaksın. Onu nehyetmiş idi. Şimdi ikinci ney yettiğinde kalmıştık. İkinci haslet, yani sakınman gereken, sohbet yapan, konuşma yapanlar. Siz de çevrelerinize sohbet ve yaptığınızı ben biliyorum yani. Bizi dinleyenler çevrelerine bayağı bir şey anlatacak seviyeye geliyorlar. Çünkü bir yerde bir şey anlatan yok yani. Anlatanlar da kıssadan ise, bir Ramazan'da beş kere Hazreti Ali'nin şiadeti üç kere Hazreti Hüseyin'in şehadeti, yani... Böyle olmaz ki adam itikadını bilmiyor. Ehl-i Sünnet imanı bilmiyor. Bozuk hocalar çıkmış. Ehl-i Sünnet dışı kaderi inkar ettiriyorlar. Onlara bir cevap vermiyor. Ahiret var, cennet var, cehennem var işte. Namaz kılanmış ki içmeyelim, kumar oynamayalım. Yani bu konulara girilmiyor. E şimdi insanlar Hz. Efendim şehit oldu. Tamam başımızın tacı, gönlümüzün ilacı ama şimdi bir Ramazan'da beş de aynı kıssadan şey yani Kerbela hadisesini elli kere. bunları anlatmakla bir yere varamayız ki bize kabirde bunlar sormayacaklar ki. Onlar bizim büyüklerimiz, ehli beytimizin imamları, başımızın tacı. Ama bize namaz abdest soracak, itikat soracak, Elifnet soracak. Vaktimiz az, insanların ömrü kısa. Belki adam bir kere denk geliyor seni dinleme. Belki bir yarın ölecek belki bu gece ölecek. Yani çünkü bu televizyonlarda bize kaç kişinin ne kadar izlediğini bilemiyoruz ki. Cami de olsa üç beş, yüz kişi, bin kişi biliyoruz. Ama yani onun için fırsat çok nimet, çok önemli şeyler konuşmak lazım. Hani adamın imanını kurtarmak lazım. Yani bu gece ölse sabahına bir cevap verecek bir şeyler öğretmek lazım. Onun için ben de biraz dersi o bakımdan e, hocalara, talebelere, vazilere yönelik değil de e, biraz perşembe derslerini daha yani itikadi konulara, e, iman esaslarıyla ilgili konulardan bir ders başlamak istiyorum. Sonra da kebair büyük günahlara gireceğim de ama şimdi itikat üzerine bir ders de yapmadık yani. Şunu bu ders çok önemli. Millet efendim etkilenir, etkilenmez veya beğenir, beğenmez yok bunda gülme yok, yok bunda ağlama yok. Ya kardeşim biz milleti güldürmek için, ağlatmak için uğraşmayalım. Bak ne burdymam bu Hazretleri? iki hastetten sakın birincisi tekellüf, zoraki yapmacık şeylerle efendim milleti etkilemeye çalışmak suretiyle ihlası bozma. Birinci bunu sakın diyor. Şimdi ikinci hasteti söylüyor. Well <gülüyor> evet. V-l-ghastat-u-sani, 2. ghastat-u-sani, en la tekune olmasin himmet-u-ke, senin e, azmin, yani gayen, fi i vaz u ke yaptığın nasihatlerinde, en, e, yenfura, efendim, insanların, en yenfura-l-kalku, Ee, halkın toplanması yani neferah çıktı demek gitti demek ee, halk, halk toplansın diye senin bir gayen ve azmin niyetin insanlar kalabalık toplansın tabi burada yen ara da var en yen ara halkın bağırıp çağırması ee, diye de var yani çok etkilensinler de feryat etsinler an şey yaparlar ya Allah felan, bahar Allah felan. Yen ara olursa mana sayha nara atmaları, galeyana getirip cezbeye getireyim adamları felan. Bu olmamalı. E, bir de yen e, fura var. Tabii, tabi yen fura, felevlâneferâ min külli firkatinde, ne anlaşılıyor? Yani insanların gelip toplanması olmasın. Nerede? Fi meclis ke. Senin sohbet meclisine insanlar kalabalık gelsin 3000 kişi geldi, 5000 kişi geldi, 10 bin kişi geldi, geldi, geldi felan. Yani fazla insan gelmesi senin çok düzgün adam olduğuna delalet etmiyor. Senin konuştukların senin içindeki itikadını dışa vuruyor. Sen doğru adam ol, doğru konuş, insanlara faydalı ol ve levki iki kişi gelmesin. Çünkü sen de kurtarsın, onları da kurtar. Ama bir türlü gitse kurtaramaz yani. Mesele iflastır, samiyettir, bir de düzgün konuşmak, doğruyu anlatmaktır yani. Yanlışa yönlendirdikten sonra kalabalık olsan da olur. Allah nikmeti de insanlar da eli bit attığında cemaatlerine çok gitmiyor. Mevlana da bir bereketlerini almış yani. Bakıyorsun en a babaları bilmem ne 50 kişi 100 kişi sandalyelerde bir şey var. Yani bu da büyük bir nimet tabii. Allah Teala kalplere ilham ediyor. Türkiye'ye halkı Müslümanları da e, kıymetli insanlar, ihlaslı insanlar yani hakikaten. Ehl-i sünnete bağlı, Osmanlı ecdadımızın e, akidesine bağlı sahabe akidesine bağlı oldukları için böyle bir bidat ehli çıkıp bir şeyler söylediği zaman yok alın yazısı yok dese, kader yok dese İslamoğlu mesela millet itibar etmiyor yani. Öbür Mehmet Okan'da kabir azabı yok falan. Evet. Hiç itibar etmiyor millet. Aziz Bayındır diyor Allah bilmez falan tövbe estağfurullah. Yani profesör unvanları da olsa kimse itibar etmiyor. Yine benim gibi e, diplomasız toplamasız adama gelen çok oluyor yani onlara göre yani. Çünkü Allah kalplerine insanların ilham ediyor. Bu doğru konuşuyor, bu düzgün konuşuyor, bu hakko söylüyor diye. İnsanlar ondan. Elhamdülillah insanlarımız daha bozulmuş değil yani. İnsanların genel manada cumhur bozulmuş değil. Ha, amel bakımından herkesimizin günahı olabilir ama itikadi yönden genel manada bir bozukluk yok. Eri sünnete bağlıyız elhamdülillah. Onun için ama derdimiz ne olmamalı? Derdimiz insanlar toplansın cema cemaate çok gelsin olmamalı yüz yüzhuru da açıklasınlar el vecd'e. Vecd açıklasınlar. İşte vecd yani e, esasen iç buluşu der defansları. Kalbe hal, manevi haller geliyor. Efendim manevi sırlar ve tecelliler oluyor. Onların nuru kalbe vurunca uzuvlara taşıyor. E ondan sonra adam işte başını sallıyor, böyle yapıyor veyahutta da böyle yan yana kafa yana bele sallanıyor veyahutta da benim bir şeyler yapıyor falan. Bu tabii kalbe gelen tecellinin tesirinin dışa etkisi eğer ise yani kendinden geçmişte Allah'tan gelen bir nur sebebiyle gayri ihtiyarı yapıyorsa mazurdur biz ona gösteriş yapıyor bilmem ne diye insanları da tam kalamayalım yani şimdi. O ayrı bir şey. Ama bizim derdimiz ne olmasın? Ben vaaz edeyim şey diyeyim, millet vecde gelsin cezbeye gelsin Allah bağıranlar çağıranlar olsun. Bu adamı vaaz edeni helak eder diyor. Maalesef tabi. Ve şu parçalasınlar, yıpratsınlar, estiyabe elbiselerini falan. Tabi bu İmam Gazali dönemi. Çünkü İmam Gazali döneminde öyle hocalar vardı ki, her vaazda üç beş cenaze çıkıyordu. Kabir, mahşer, ölüm öyle bir anlatıyordu ki. Şimdi nerede istediğin kadar edebiyat yap, ne konuşan ağlayabiliyor, ne dinleyen ağlayabiliyor. Bazı da çok etkilenip gözüne bir damla yaş falan gelecek, oraya elbisesini yıpratacak falan. Hele bayılacak, nerede bayılacak, hele ölecek, nerede? Tabii bunlar hep tesirin azalmasının eserleridir. O da ayrı bir daha var. Ölende o gösteriş için ölmüyor yani. Adam hakikaten ölüyor yani. E şimdi adam hakikaten öldükten sonra bu da rüya yapıyor mu diyeceğiz yani. E nasıl ölüyor bu adam? Ama hocanın vaazının etkisi tamam da işte şimdi ne öyle hoca kalmış demek ne de öyle cebaat kalmış demek yani. Çünkü Ruhul tefsirinde diyor ya kadının biri o zaman bir alim varmış. Bir sohbette üç cenaze beş cenaze ya. Artık ne yazıyor cenaze işleri kapıda bekleyecek yani. Mutlaka cenaze çıkıyor, adam nasıl ahireti anlatıyorsa Allah, Allah O kadın da çocuğu da çok etkilenen bir çocukmuş mübarek Durup dururken zaten vecde geliyormuş, cezbeye geliyormuş Evladım diyormuş canat. bak hakkımı helal etmem, sakın şu hocanın vaazına gitme Çünkü zaten normal adamlar ölüyor, bu çocuk zaten ilk kelimede ölür Kadıncağız böyle nasihat ediyormuş Ondan sonra çocuk da anasını habersiz, izinsiz, öyle çok hebes etmiş, vaaz dinleyeyim diye gitmiş Efendim, hoca efendi vaaza bir başlamış. Bir tesir, bir etki. Çocuk. Vefat etmiş. Ondan sonra annesine habermiş. Eyvah. Ben bu oğlana dedim. Bunun öleceğini biliyordum. Ya bunlar tefsirde yazıyor. Rulbeyan'da ya. Ondan sonra. Tabii kadıncağız çok ah etmiş varmış ama ne yapsın. Allah yolunda vaazda öldü. Elbiselerini parçalamaktan bahsediyor. Adam canını veriyordu ya. Ya o dönem öyleydi onun için anlatıyor. Şimdi sen de diyorsun İmam-ı de ne demek istiyor ya? Kim elbisesini parçalayacak? Kim elbisesini parçalayacak? Adamın arabası çalınsa elbisesini parçalar. Sevdiğine bir şey olsa elbisesini parçalar. Şimdi ahiret var, cennet, cehennem var, vaaz var. Kim elbisesini parçalayacak adam ya? Adam çay çeker, hatta karay içerken ne diyor bu diyor ya? Öyle dinliyor yani programları. Etkilenme diye bir şey yok. Kadınca az da, Bir gün pazarda bakmış ki o hocayı yakalamış. Zaten içinde de şey var ya ona karşı. Hemen gelmiş hoca bendenin yanına şiir okumuş. O zamanın kadınları da şimdiki müftülerden alim yani. Kadın: "E tehdinne ve la teh dedi. E la inne zalika la ينفع. Fe ya hajra'ş şahzih meta. ve la taqta." demiş. Ne demiş hocaya? Hocanın da mı? Ya sen ne zamana kadar insanları idaet edeceksin de kendini idaet bulmayacaksın Hocu Efendi demiş. Akıllı ol kafanı çalıştır. Senin bu vazların sana fayda ver Herkese fayda veriyor mu sana fayda vermi? Ey bilevi taşı diyor. Bıçakları bilevleyen taş var ya. Dönerdi böyle ya ona bıçak sürelim. Ey bilevi taşı. Ne zamana kadar demirleri keskinleştireceksin bıçakları bileyeceksin de kendin kesmeyeceksin. Bıçağınına sür diyorsun bıçak cinet gibi kesiyor. Ondan sonra taşı, taşı sürüyorsun ekmeği filan kesmiyor. Ama her şeyi kestiriyor kendi kesmiyor. Yani bu kadar mille ne demek istedi o hanım? Demek istedi ki senin madem bu kadar anlattıkların etkileyici bir şeyler bu kadar her gün cenaze çıkıyor sen niye ölmüyorsun bir kere? Zaten bir kere ölünür yani ayrı dava. Bazıları biter ama sen niye ölmüyorsun ya? Sen niye ağlamıyorsun? Dedi. Ama işte o zaman hocaları da öyle Hoca da düştü. Binarı attı, bayıldı vefat etti. Şimdi neyse kadının biri gelse bana bilmem ne senin vaazında benim çocuğum işte çok etkilendi ağladı sızladı morali bozuldu bilmem ne dese ben de giderim derim. Hadi git işine ya bana ne çocuğunu göndermeseydin dinlemeseydi dinlediyse de etkilenmişse maşallah derim konuyu kapattırım. Ben de ağlamaya başlamam yani. Çünkü o zamanın hocaları da öyleydi. Şi imam gazali, baza o Beğenmiyor ama i̇mam ma imam gazali nu ah, şimdi bulsak bir tane din. Ah, ştiindi yani. buisac bine. O, tabi tăsăvufa, tarica, tabi zühterabetet miyan, zahiri alimlere, tabi ştiy apuiorlar, meşaix çatıyor biraz amo om meşaix çattığı adamlar da şerat alimleri, yani Şimdi alimii alimi de kalmadı ya ratingi, alimi de kalmadı İki için iki bilmem kuruş maaş fazla için Program başına, bilmem istediğin tavizi alırsın ya. İstediğin konuları konuşturursun. Doğruları söylemez. Torun vakit. Nerede hoca kaldı? Zaten bir dahaki e, haslet de dersimizin devamı da haftaya perşembe inşallah. Ee, orada işte yöneticilerle, bürokrasiyle bilmem ne çok ilişkin olmasın diye şimdi ona saatlere da girecek. Saatlere da girecek çünkü. E bürokrasiyle bundan şey olsa o diyecek ki bunu konuşma, o diyecek bunu söyleme, o diyecek şuna dikkat et, buna dikkat et falan. Bu sefer haktan uzaklaşırsın yani. Bu da çok önemli. Hadi şerifler var bu hususta. Onlar da beyan edecek. En son sona. Liukale denilsin için, meclisi hada. bu ne güzel sohbet meclisi, bu ne biçim hoca ya, ne konuştu, ne edebiyat bilmem ne. Yanımdaki adam kaleye ana geldi, öbürü elbisesini yırttı ya falan falan. Ne kadar meşhur olur öyle bir hoca olsa, millet akın akın giderler. Ama gaye o mudur yani? Hayamel etmek. iklas. Onun için sakın sakın diyor böyle şeyler. Yani gayri ihtiyari sen Allah için düzgün konuşurken adam cezbeye geldiği bazen oluyor. Bizim sohbet de Allah baharan olur. Bir şey oluyor. Ha, ama ben onu bağırttırmak için özel bir gayret sarf etmiyorum yani. Ama bir insana bir feyz gelebilir yani. Ona da gösteriş yapıyorsun denmemesi lazım. Numara yapıyorsun denmemesi lazım. Bu ne güzel meclis. Densin için yapılmaması mühim olan. diye ne kullao? Çünkü bütün bunlar Meylülü dünya. Dünyaya etmektir. Yani çünkü neden dünya meyletmektir? Gidesinler, beğensinler, methetsinler, övsünler, sevsinler. Ondan sonra da ne olacak? Hoca efendi bir yemek gelmişsin, Meşhur olursun. Meşhur olunca da herkes davete çağırır, yemeğe çağırır, hediye getirir falan. Yani illa bu işlerin sonu dünyalığa döner diyor. Dünyalığa meyle döner diyor yani. Sen Allah için bile yapsan yani hareketlerine dikkat edeceksin. Sonra cemaati de bozulur. şimdi ben mesela diye şey var değil mi? Börekçi miydi neydi? He? Şimdi mesela ben bazı İsmaila'da bizim bazı hacabilere hoca bozan diye bir e, lakap takmıştım bir zaman. Onlar bilmiyorum patenti de onlar yani ben patentini almam istercem. Marka olarak da tescil etsinler hoca bozan yani. Yani şimdi adam iki debi davet edecek iki debi yemeğe Cumhur bu tamam o hoca efendi lan iyi geçeyim. Şey, tamam da yani hoca ümmetin hocası olması lazım. Herkese eşit mesafede olması lazım. İnsanlara doğruyu konuşması lazım. Ondan sonra. Yani hocanın da bu kadar vakti de olmaması lazım. Her dakika her davete giderek de. Yani sırf yemek için, şu için, bu için bunlardan da. de Ümm ümmetin hizmetini, umumun hizmetini, özelin hizmetine tercih etmesi lazım yani. Oho, ben için çağıranlara baksam bir dakika evde duramam. Bir dakika ha, ölene kadar... Bir dakika duramam. Oradan, oradan, o kadar sevenim vardır. Çağıranım vardır. Ama başa edemem ki kardeşim. Bir de benim ilmim var, dersim var. ben Sabahlara kadar kitap çalışıyorum. E yani sen şimdi sana özelde nasılsın, iyi misin yapayım derken e ben şimdi e, ümmetin hizmetini bırakamam. Ya. Hocalar biraz geneli açılmaları lazım. Ve ve tevelle bu işler doğar. binel gaflet. Gafletten doğuyor yani. Çünkü insan Allah'ını bilse, ahiretini bilse, ölüm var, kabir var. Bana hoca hacı demeyecekler ahirette bana hesap soracaklar. Hocanın bilenin hesabı daha zor olur. E Bunları düşünen bir insan da ne yapmaz? Yapmacık hareketlere girmez, özel konuşmalar seçmez. Yok efendim ben milletin asıl etkileri hesabı yapmaz yani. Ama gaflet ederse a -a -a. yok diksiyon dersi, yok bilmem dersi. Şuram şöyle olsun, buram böyle dursun, şunu takayım, bugün bu rengi giyeyim. Bunlar yapmacık şeyler. Ya ben doğal olarak bir şey veriyorlar, giyiyorum ben bir şey değil ama ben bir kere gidip şunu alayım, şunu yapayım, şunu konuşayım, şu kelimeleri özenleştireyim, şu şiiri güzel okuyayım, ezberleyeyim ben böyle. Bunlar da tafretten doğar diyor. Zaten de etkili olmuyor, kabak gibi sırıtıyor ve bakıyorsun cemaate bir tesir de görünmüyor bazı kimselerin konuşma şekilleri öyle de olmuyor bel aslında gereken nedir en yekunu olmalı azmükesenin azmin himme ve himmetüke gayretin bütün isteğin ente nas tu insanları çağıracaksın efendim davet edeceksin nereden millet dünya dünyadan alacaksın el-ahirete ahirete döndüreceksin diyeceksin ki bu dünya fanidir boştur görmüyor musunuz bizden gençleri öldü bizden zenginleri öldü bize mi kalacak ya sabah okudum yine Veysel Karani Hazretleri heremi bir Hayyan Radıyallahu'na Nasihat et bana dedi. Bir kere görüştü. Ya bana müsaade et de yanında geleyim ben de sen Sen Veysel Karani'sin. Çok büyük Evliya Rasulullah senin methetti. Hazreti Ömer bile seni aradı. Yani bana müsaade et. Yok dedi benim Meskuliyetlerim var. Kimse yanımda Arkadaş olup da dedi uğraşamam dedi. Ben ibadetle meskul oluyorum falan falan Ve daha görüşemeyiz dedi. Hadi Allah maadir. Ama biraz vazetti etti onu. İşaret ettim kitaba da. Sen o vazları bir yapmak lazım ya. Nuh Nebiyullah 950 sene Peygamberlik abi 1250 sene yaşadı. Nuh Nebiyullah öldü. Baban Adem öldü. Annen Havva öldü. Sevgilin Resulullah öldü. Herkes vefat etti. Dünya bitti. Dünya fani. Ahirete gidiyoruz. Nasıl anlatıyor Veysel Karanaz. Helemin Bir da tabiinden 8 kişi de züht ve takva zirve yapmıştır. Züht tabiinde 8 kişiye de toplanmıştır. Onların biri de Harem ibn Hayyandır taala. Ama ona bile nasıl geçer karani vaaz ediyor? Çünkü vaazın esası ne olması lazım? Dünyadan soğutmak olmaz. lazım. Ey yüce Resulü ana ya sordular. Hangi meclis arkadaşlarımız daha hayırlıdır? Kimlerle oturalım kalkalım? Kimlerle sohbet arkadaşlık yapalım? Kimin vaazını, nasihatını dinleyelim ya Resulü Allah dediler. Rabb'uta kitabında var kaynakları da. Ne buyurdu? Menzekkarukum billahi ru'yetu Kimi görünce Allah'ı hatırlıyorsanız, ahireti hatırlıyorsanız, kimin konuşmasında ilminiz artıyorsa, kimin meclisinde dünyadan soğuyorsanız, ahirete yöneliyorsanız o sohbetleri dinleyin. O kişilerle arkadaş olun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü adamla oturuyorsun kalkıyorsun, o aldı verdi, marka bilmem ne, şu çıktı, bu yeni çıktı, şöyle oldu, böyle gitti. E de yok bu adam da, seni de ifsat edecek, gaflete sevk edecek. Ya. Kimi görünce Allah a, ahirete hatırlıyorsun? Sohbetin gayesi bu olma. Insanları dünyadan alacaksın, ahirete döndüreceksin. Efendim, dünyanın zararlarını anlatacaksın. Geçirdiğimiz, kaçırdığımız ibadetlerin vakitlerin hasret ve nedametlere, ne kadar büyük pişmanlıklara sebep olacağını anlatacaksın. E bizim sohbetlerde bu konular geçer arada.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 neli <mussal> istirahatı ki semerati amel amamna dünya da amel edeceğiz onun semeresi netice ahirette istirahat edeceğiz ama o ahiret önümüzdedir hemen gelecek bir anda insan ölecek ondan sonra fuzul işlerle meşgul olmak ve istirahat vakti amel <mussal> tazyu'un liziraati <mussal> ve men'u li'ani <mussal> semarat mektubattan bir şeyler söyleyeyim sana dünyadan uzaklaştırmak yani İnsan ekeceği vakitte istirahat edeyim derse hasat zamanı ne biçer? Herkes mahsur alır bir senelik geçimini kazanır, fındığını, çayını. O ne olur? Anca pişmanlık biçer. O gidip dilenci olur. Hadi dünyada yine dilenci olur, akrabasın biri bir şey verir bilmem ne. Ahirette kimden dileneceksin? Onun için ekme zamanında, çalışma zamanında yatarsan aşağı ziraatını edersin ürününü, meyveni engellersin. Kendi elini engellersin. Ayağına değil kafana sıkarsın yani. Yapmayın etmeyin gitmeyin diyor. Bir dakikanızı bile boşa harcamayın diyor. Ömür sermayeniz vaktiniz her dakika kılıç gibi kesiliyor. Kılıç kesmesinden hızlı geçiyor. ya. Tık tık tıkları saatlerin. Bu bu, bu konular içermeli. Dünyadan uzaklaştırmalı Ahiretin faydaları. Ahirete teşvik. Ebedi hayat, diz boyu nimet, sonsuz cennet, Mevla'nın cemali görmek, rızasına ermek, sevdiklerine iştima etmek, buluşmak, hastalık yok, ölmek yok, baş yok, dış yok, üzülmek yok, yaşlanmak yok, çirkinleşmek yok, üzücü söz duymak yok ya. Boş kelam yok ya. Tamamı de, uyku bile yok. Fuzuli zevkine zevkine m-a spus, genetic, tamamo, zevkinem, cartesem, 2 când grupul este 77, euroset, azi, n-am tabilă, biilbașul cutneșteam, igi nu el cutneșteam, de degeam, vești parazit, ce vetucine, igi curus nuclează vetucine, zina, yapacağım zina, yani zina, nedir yapıyorsun yapıyorsun zina, noktası zina, dakika bile tutmuyor yani zirveye geldiği zevkin zirveye igi yarım dakika yarım saniye zina, saniye 2 saniye yarım dakika tutmayan bir zina, igi zina, sene yan. Bilmem, kafir öl, cehennemden çıkma. Veya Müslüman da ölsen, bin sene azap çek. Ne gereği var? Sıratta tevkif ye. Cehennem aşağıda gürlüyor, çengeller aşağı suluyor. Bir dakika o paniğe, heyecanına dayanamazsın dünyada olsa ya. Vaazın konusu ne olmalı? Ee, minel masiyeti, insanları masiyetten çevirmek ile taat, ibadetlere çevireceksin. İçkini anlatacaksın, kumarın bozukluğunu anlatacaksın, zinanın beterliğini anlatacaksın, gaya kuyusunu anlatacaksın. Bütün cehennemde yananların irinleri, kuşmukları, leşleri, cerahatlerin toplandığı en dibe <gülüyor> Meryem suresinde namazı zayi edenler, kılsa bile, vaktini kaçırsa, kazaya bırakanlar bile Gayya çukurunu boylayacak diyor ya. Cehennem cehennem oradan sığınıyor. Cehennemin diğer bölgeleri Gayya'dan sığınıyor Allah'a. Oraya atacağım diyor namazını zayi Kılıp da tadil erkansız kıla. bir tadil erken risalesi yazdık müstakil risale. Kim okudu da ona göre bir amel etti yani. Kılsan da kurtaramazsın tadil erkansız. Çünkü namaz kılmadılar demiyor. Zayi ettiler diyor. E za'u's evet ve diyor. Canlarından isteklerinde uydular namazlarını zayi ettiler. Fesifel kavna kaya kay kuyusunu boylayacaklar. Ya bunları anlarsın. yani namazsızlığın içerleri. olsa sonra ama Furkan suresi natiinde adam öldürenler, zina yapanlar efem kuyusuna kavuşacaklar diyor. Bu laf ile öyle kıyamet? Kıyamet günü kat kat azapları katlanacak. Ya bunları okuyacaksın millete. Bu hadleri bir adam gidip de IŞİD'e de mı? pekakaya katılıp mı? Gidip milleti mü? ...bomba patlatır mı, canlı bomba olur mu? Yani ebedi ahirete gidiyorum. Yani millete ilim vermiyorlar ki. Nasihat etmiyorlar ki. Milletin çoluğu çocuğu... ...bu üniversitelerden çık. Bak Ottü'nün bir meşhur... ...Ottü'deki meşhur zeki, bilmem ne, talebe gitmiş işte şimdi. Geçen haberlerde ondan bahsediyorlar. Yani adam Ottü mezunu, Ottü bilmem ne. Apo ne? siyasal mezunu yani? Efendim, Hüzmullah'ın... E, milleti betonlara gömen adamların e, şi, başları neydi o şeyim bilmem. Ne? Siyasal mezunu yani. Siyasal mezunu. Onun için bu millet ancak vaazla nasihatle yola gelir. Bu millet ancak ayet hadisle yola gelir. İmam Gazali Hazretleri'nin buyurduğu şekilde üslub üzere sohbetlerle bu millet etkilenir. Bu milleti, bu milletin efendim, mayası bundan yoğrulmuş ya. Sen buna böyle okullan şunlan, bundan, Diplomayla, toplamayla, internetle, Google'la Bu milleti yönü, düzeltemezsiniz. Onun doğruyu anlatan hocalar bulacaksın, Bu hocalara teşvik vereceksin. Teşviklerken para vereceksin demiyorum. Bu kadar kanallar var. Ben kendi kanalımda zor konuşuyorum. Ama sen şimdi bu kadar kanallarda e, bu sohbetler PKK'nın aleyhine olan şeyleri. Geçen en son haberi niye çattım? Ulan bu kadar ilim konuşuyoruz. Bu kadar düzgün konuşuyoruz. Ayet harici konuşuyoruz. Milleti şu PKK'dan Sultan'dan kurtarma, bir kişiyi günahtan kurtarma şey diyoruz. İftirayı yayıyorsun. Hidayeti iei mirosan. Allah yalemul müfse demin el musliph. Allah kim kötü kötünüyetle çalışıyor kim iyi nüyetle Allah biliyor. Ben musliphimiz daha çalışıyorum. Ben sohbetlerimle binlercesi işite gitmedi katılmadı ya. nice insan pe kakadan şu an bundan sıyrıldı, kurtuldu ya. Ben Allah için iddia eder. Belki on binler yüz binler belki iddia edebilirim. Namaza başlamıştır bu kadar 30 sene kırk senelik sohbet sürecimde benim ya. İzkiyi bırakmıştı, kumarı bırakmıştı. Nice hanımlar, kadınlar, aileler kurtuldu. Ne dualar ettiler bana kocamız sarhoş geliyordu ya diye. Sen sohbet ne düzeldi? Nice kızlar kapandı, babaları teşekkür ediyor, dua diyor ya. E, sohbet böyle olması lazım. İnsanları masiyetlerden, günahlardan engellemek için korkutmak lazım. Korkutucu ayetleri, hadisleri okumak lazım. Bir şey uydurmak lazım değil. Ama zaten ayet-i hadis-i şerifler beyan ediyor. Bu adleri, hadisleri okumadan millete oho şöyle cennetteksiniz, böyle nimetliksiniz. Olmaz. İla taat, taatlere teşvik edeceksin. Ebedi azaptan kurtarmaya çalışacaksın. Ve ne ara? Önce kendini sonra ailenizi ateşten koruyun. Çoluğun çocuğunu ondan sonra konu komşunu ondan sonra sohbet yapabiliyorsan genel halkı insanlarla, taşlarla Tutuşturacağım cehennemi diyor. Kibrit taşları çok yanıyor, hiç sönmüyor. E kömür taş, kömürün taş olduğunu düşün yani. Kibrit de o hepten çakan, kibritin ucuna koyuyorlar ya. Onun taşını düşün, nasıl yakar yani. O taşlarla insanları beraber diyor, malzeme yapacağım çıra gibi de insanlarla tutuşturacağım diyor. Bu Kur'an ya. Sert tabiatlı, şiddetli, körüldüğünde ödün kopacak melekler var diyor. La asunallahum Allah'ın emrettiğine karşı gelmezler. Atın dedim mi atarlar diyor. Vef'alun ma umaruhu. Ne emrolunmuyorsa yaparlar diyor. 70.000 kişilik bir ümmeti tek eliyle böyle cehenneme atıyor. Zebanilerden bir tanesi için söylüyor. Tek başına omzunda da ateşten daha var. Bir de peşlerine de ateşten dağ at. kadar daha omzunda taşıyam. Melek bunlar ya. aleat 19 melek görevlendirdim diyor. E kafirler ne dediler o zaman? Yav dediler hepimizde dedi, bir tane pehlivan vardı. On meleği sen aklarsın, geri kalan da biz aklarız. 19 melek seçibiz kolay dediler. Macanle ashaben lillahi Mevla cevap verdi. 19 dedim diye dişinize gözünüze kestirdiniz herhalde. Ama ben 19 adam demedim. Güreşçi pehlivan demen 19 melek dedim diyor. Bir melek 7 kat yerleri yerin dibinden söküp göğe kaldırıp ters çevirecek kuvvet sahibidir. Onun için yetmiş bin kişi bir kere de atıyor yani. Mesela şimdi bu kadar ayetler, hadisler uydurma bir şey lüzum yok. Zaten ayetleri ama ancak milleti okkala mokkala, yağla yıkama, e böyle olmaz. E nasıl bir adamı günahtan al koyacağız o zaman? Nasıl korkutacağız? Bu millet korkmadan içkiyi bırakır mı? Ya imanı olsa da bırakmaz. Azabı duymadan, zinadan geri durur mu? E durmaz. Ve minel... Hırsı ile zühti, hırstan tamatan, dünya tamakarlığından millet, bizim bütün milletin dünya yığmak, zühte çevireceksin dünyaya soğuk olalım, dünyaya serin olalım. Ondan sonra Allah, Allah Teala Tevratta ki vahyini İmam Seali bize cikli diyor, Allah Teala dünya ne vahyetti bu meşhurdu Ya dünya uktü mimen kademeni ve kademek, dünya sana hizmet edene, edeni hizmetçi al, İşte öyle ırkat gibi çalıştırıyor dünyanın adamlarını görürsün. Sabahın yedi altısında yedisinde nasıl şimdi havalı şeydi saati de geri almadılar. Herkes yollarda köprü tıkanıyor sabah yedisinde. Halbuki daha güneşe bir buçuk saat var. Ya çünkü dünya şimdi herkes bir numara. Sabah namazı da yol tıkanır mı? Camide bir sahne cemaat olur mu? Kim geliyor bu? Dünya diyor sana hizmet edeni kendine hizmetçial çalıştırırkat gibi. Ama bana hizmet edene de sen hizmete ojen her sabıl yok efendim mevlanem el malu yefna vel beden yebla Tevrat'ta da ne adler, tabi var mallar tükenecek bedenler çürüyecek ameller yazılıyor günahlar unutulmuyor hani şu mal mıkten derken faiz, faiz rüşvet Ha tamam, helalinden rızkını kazan, bu ibadettir. Farzları yerine getirmek şartıyla tabii, Yoksa namazı kaçır, işe git. Olmaz, farz namazla müsaade yok. Ama sen ne yapıyorsun? Dünyacılık yaparak ahiret terk edilir mi? Dünyaya biraz soğuk ol. Ondan sonra. Efendim, dünyaca olsan ne olur ya? Zaten Allah'ın takdiri kadar, kısmeti kadar yazdığı kadar gelecek yani. Yazmadığı zaten olmayacak. Zühd ne demek? Allah'tan seni meşgul eden her şeyi terk etmek. İbrahim Hazretleri'ne sordular zühd dedi üç arttır. Z'si zineti, süslenmeyi, hasi hevai nefsini arzularını, dalı da dünyayı terk etme ya. Tabii zühdün üç kısmı var. E bir adam haramlardan sakınıyorsa, Elhamdülillah ben mesela büyük günah ve haramlardan sakınan bir tipteyim. He haramlardan sakınıyorsa Bu zühtün ilk basamağına adımını atar ama bu avam benim gibi sıradan Müslümanların. E, onu bile sıradan Müslümanlarım da çoğu da yapamıyor tabii aramlarda da sakınım. ikinci zühtün mertebesi dünyadan e, çoğundan da sakınıp helalın da çoğundan sakınıp. Ben şimdi helaldan sakınmam kusura bakma. Ama zühtün ikinci daha üstü mertebesi helalın da fazlasından sakınıp ne yapmak? Az bir şeyle kanaat. O mertebeye daha gelemedik. Bu da ikinci mertebesidir. Zühtün üçüncü. Bu havas, seçkin kulların zühtüdür. Ben nerede seçkin olacağım diyeyim. Üçüncü mertebesi nedir? Allah-u Teala'dan gayrı her şeyi terk edip gönlünden çıkartmak. hasul havas, seçilmişlerin seçilmişleri bu tabi. Ona zaten bilmiyorum ölmeden ulaşabilir miyim, hedef olarak bile belirleyemedim daha. Ama ikinci basamak, belki biraz azaltıyorum. Yemeyi azalttım, işte elbiseyi azaltıyorum, işte almayı azaltıyorum. Efendim kendime göre ben de bir şeyler de zühte doğru ikinci basamağı şey etmek için azla kanaat şeyine yavaş yavaş gayret edeceğim ya. Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek biraz böyle. Çünkü ömür bitiyor. Onun için sen diyor sohbeti yaparken dünyanın kötülüklerini anlat. İnsanlara efendim hırslı olmayın. Zaten yazılan bozulmaz, yazılan rızkınız gelecek Tamam ben çalışmadan gelmez. Ben sana zaten çalışmanda da ibadeti helal hızlık için diyorum. Ama hırs ne yaptırıyor adam? Hırs helaldan atlatıyor. Harama çıkarttırıyor. Çünkü neden? Kredi almadan şu işim olmaz. Şunu almadan bu malım olmaz. Şunu satmadan bu mülküm olmaz. E sen bu sefer olsun? Krediye giriyorsun, faize giriyorsun. Yalan konuşuyorsun, rüşvet yapıyorsun. insanların hakkını yiyorsun. Niçin? E daha zengin olayım için. bunu Yapma. Evet. İmam Şafi'i Rahmi Allah. buyur. Ha ve minel buhli cimrilikten insanları uzaklaştır. De ki efendim cimri olmayın. Sıkıcı olmayın. Tutmayın. Cimrilikten uzak Nereye ilesseka, cömertliğe insanları davet et. Efendim bak dünyanın e, malı mülkü sana fayda etmez. E, ahiret hesabına buradan mal çıkar. Fakir var muhtaç var. Ha, Halep fakirleri de şurada, burada, bu soğukta, çadırsız, şu soğukta, ne haldeler? Çoluk çocuk, fakirler, muhtaçlar, ekmeği olmayanlar var. Böyle sen çok sıkıcı, tutumlu olayım derken cimri oluyorsun. Allah için ver, zekat ver, sadaka ver, fitre ver. Anladın mı? İmam Şafi öyle El haris mahrumun. Dünyayı tamah edip cimrilik eden mahrum olur. Gelecek olan rızkı da kesilir. Ver rizku maksumun. Rızık ecel ezelde, nahnuka semna sırrında... Biz taksim ettik ayetinin buyurduğu noktada ezelde bölünmüştür. Vel buhlü mez Cimrilik kınanmıştır. Allah sevmez, Resulullah sevmez cimrilik eden. Cennetten uzak, kullardan uzak, Allah'tan uzak, cehenneme yakındır. Vel hasudun magmumun İnsanları kıskanarak onun şuyu var, bunun buyu var benim niye yok? Hasetle fesatla uğraşan magmumdur, kederlidir. Bütün dünya adamın olsa kıskançlığı varsa hala dertlidir. Devamlı bakarsın morali bozulur. Ya abi sen katır trilyonluksun. Niye moralin bozuk? Ya şu şirket bizi geçti. <gülüyor> Allah Ya milletin yemeği ekmeği yok yani. Ölüyor açlıktan. Sen burada tokluktan öleceksin. Zaten efendim kolesterolun bilmem yağlı yemekten çıkmış nereye? Ya, hala damarların tıkanmış. Ondan sonra hala diyorsun. Ya yiyeceğin kaç lokma kardeşim? Bu hırsın, bu bu hasretin, fesadın, kıskançlığın sonu nereye varacak? Cehenneme varacak nereye varacak? Bu konuları konuşacaksın. Evet. Ve el ile takva insanları aldanmaktan, haramlara düşmekten, günahlara düşmekten uzaklaştıracaksın. Nereye yönelteceksin efendim? Takvaya yönelteceksin. Evet. Takva ne demek takva? Velâkî betülül muttaqîl. Güzel sonlar, güzel neticeler ancak takva sahipleri için. Haramları bırak şüphelerden de sakınacaksın. Çünkü peki harama yol açar de. Belki sakıncalıdır diye şüphelilerden bile sakınmadıkça Hakkıyla haramlardan sakınanlardan, müttakilerden olma derecesine bir kul ulaşamaz buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar haramdan fazla sakınırsanız o kadar Allah'ın dinde şereflisiniz. Allah buyuruyor. İnevliyâhu illelmuttakûn. Benim dostlarım ancak haramlardan sakınanlardır. Haram işleyenden hiçbir evliya olamaz, veli olamaz, Allah'a dost olamaz. Ayet buyuruyor. Ve vazlar bu meallerde olmalı diyor. Bu konular işlenmeli diyor. Ve bir ilel-ahirete. Onlara ahireti sevdirmelisin. Ahiretin hakikatini bildirmelisin. Sonsuz nimetlerini, günahsız şaraplarını, akıl almayan şuruplarını, sıtırmaklarını, balılmaklarını ebedi Mevlânanın cemaalim şadeleri, mütevakkülünüm dünya, onları dünyadan nefret ettirmelisin, soğutmalısın, efendim dünyayı onların gözünde memfur kılmalısın, değil mi? ilmel, ibadeti, onlara ibadet ilimleri, ilmihal hal bilgileri, fıkıh bilgileri, namaz şöyle akılda, abdest böyle dikkat edelim, şunu yapalım, bunu yapalım ve zühdü, dünyadan yüz çevirme, Ahirete yönelme ilimlerini anlatmalısın. Ya, çünkü ylenin galiba fi tıbâi insanları huylarında ekseriyet vaza gelen sohbet dinleyen veya televizyondan dinleyen insanların ta o zaman söylüyor bunu ya 900 sene evvel. İnsanların tabiatlarındaki galip olan huy ezzeyhu kaymak, temayül. Nereden anmen ne diyecek? Şeriatın ana caddesinden bizim şimdikileri görecek. Şimdi zaten herkes dersen gidiyor. Yani Bunların tabiatlarındaki durum diyor. şeratın caddesinden kaymak, ayrılmak. Ve <gülüyor> sayu çalışmak fima o şeylere ki la yerza Allah. Teala. Allah razı olmaz bir o şeylere. Allah'ın razı olmadığı işlere gayret eder hat diyor. Hep böyle haramlara kafaları çalışır. Günahlara çalışır. Ondan sonra ekseriyet böyledir. Diyor. Şimdi de ekseriyet böyle. Şimdi hemen hemen hemen hemen tümüne yakını böyle. Çok az kaldı dünyaya meyletmeyen yani. وَالِسْتِعْسَارُ <gülüyor> Onlar zelleyi sever diyor. Ayağım kaysır ister diyor. Enfendi bil ahlakı rediyeti Kötü ahlak, çirkin huylar, hırstır, tamadır, hasettir, fesattır. O onu baz alır, o onu... O, efendim şu şöyle yaptı bu böyle yaptı gıybet dedik da iftira birbirini çekememek birbirini gözden düşürmeye çalışmak onun şusu var bunun busu var o olmasın bende olsun falan böyle basit kötü alçak ahlak ile kendileri de kayma insanları da ayağını kaydırmak isterler onun için sen ne yapacaksın felkvi kulubim insanların vaat sohbetini yani kalplerin er rübe korkusal. Korkusal çünkü bu millet müjdelenmeyi hak eden millet değil diyor. Ve <gülüyor> ravvi'hüm onları korkut ve <gülüyor> heddirhum onları sakındır. <gülüyor> Amma o şeylerden ki yes <gülüyor> tekbilune önlerinde karşılaşacaklar minel <gülüyor> mekavifi. Ne tehlikeler var önlerinde, ne tehlikeli geçitler var. Son nefeste imansız ölme tehlikesinden başlayan bir süreçte efendim, Başlarına neler gelecek? Ölüm meleği nasıl gelecek? Kabirde ne haller gelecek? Geçen derste anlattık. Kıyamette başlarına neler gelecek? 50 bin sene güneş tavan boyu yaklaşmış. Halde nasıl hesap cevap verecekler? Cehenneme girerlerse nasıl dayanacaklar? Tabii ben çok ederim bu konulara giriyor. E zaten geçen de bayağı bir ölüm, kıyamet ve kabir üzerine konuştum. Hal böyle olunca...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 E, namaz kılmak isterler, oruç tutmak isterler. istiyorlar hakikaten ya. Sohbetlerde bir teşvik yapıyorum. Yani nafile namazlara bayılıyorlar ya. Farzı kılıyorlar, sünnetleri kılıyorlar. Beşe beş katıyorlar. Daha namaz yok mu diyorlar. Ayların namazlarını yazıyorum. Haftaların namazlarını yazıyorum. İstiyorlar millet ya. Recep orucunu soruyorlar. Şu gün oruç tutalım mı? Ben diyorum yok daha fazla tutsam olmaz mı? Ya tutun diyorum. Çünkü insana vaz edersen, ahireti, cenneti anlatırsan insanlar ibadete heveslenir. Ama Ebu Bekir gibi olursan ehl sünnet geçiniyor, hocayım geçiniyor adam. Adam kalkıyor diyor ki, re, beraat namazı, rekaip namazı kılacağınıza zina etseniz daha iyi. Gazeteste yazdı bunu, haram yapmak diyor, e, rekaip gecesi namaz kılmaktan eftaldir diyor. Tövbe estağfurullah. Rekaip namazını yani diyor. Rekaip namazı, yatsı namazını demiyor. Rekaip namazı kılma. Ya şimdi böyle hocalık olur mu, böyle vaazlık olur mu? Bu adamların sohbeti dinlenir mi, bunun yazısı okunur mu yani? Şimdi, İmam-ı Gazali ne diyor? Ibadete teşvik. Zaten İmam-ı Gazali onu adanakta da diyor. O da zaten diyor ki, i̇mam Gazali hadis bilmez, zayıftır diyor hadiste. İmam-ı Gazali'ye böyle diyor adam. Halbuki ne buyuruyor mubarek Ya bu milleti dünyadan soğutmak için konuşacaksanız, yazacaksanız, vaaz edecekseniz ne olur diyor Allah için diye vaaz diyor. Dünyadan soğutun diyor. Ibadete teşvik edin. Belki onlar ibadete haris olur. Dünya hırsını bırakır, ibadete döner diyor. Ve rucu'a ilel masiye. Anil masiye. Anil olunca Günahtan dönüşe heveslenirler diyor. Günahtan dönüşme, dönme temayülü gösterirler. E ben bunu de, denedim. Binlerce sohbetimde, 30-40 senedir konuşmalarımız, ahirete, ibadete teşvik, ahirete teşvik, dünyadan soğutmak, ebedi azapları anlatmak. Bu sohbetler neticesinde binlerce, on binlerce insan namaza başladı, ibadete döndü. E, tasavvufa girdi, zikir yapıyor şu an. E, ama neden? E konuşma öyle yönlendiriyorum. E sen adama kalkar dersin ki nafile namaz kılma, şu namaz yok, bu namaz yok. Recep orucu yok, Şaban orucu yok. O hadis zayıf, bu hadis yok. E böyle konuşursan vaz olur mu ya? Sakın bunları dinlemeyin diyor. Vaziat tarikul vazı mennasih. Vazu nasihat yolu ancak budur. Huccetul İslam İmam Gazali o konuşur. Bir adamın vazını, nasihatını dinleyecekseniz bunları yapıyorsa, ibadete teşvik ediyorsa nafile ibadetlere. Onu dinleyin diyor ve küllü vaazın. Hangi vaaz nasihat la Böyle olmuyorsa hüve ve balun Öyle vaazlar. Şu namazı kılmayın. Bu orucu tutmayın. O hadis zayıf. Hadis uyduruyor cübbeli. Hangi hadisi uyduruyorum? Şu gün şu namazı kılın. Bugün mü? Ben hadis uyduruyorum mıyım ha aşağı ve kelle? İmam söylüyor. imam Safur'u söylüyor. İmam Şahrani söylüyor. Ben kaynaklar veriyorum. Ha yok adamlar Efendimiz'in yanında durmuşlar. Millete namaz kılmayın. Bu hadislere göre İbadet yapmayın diyor. İşte böyle olmayan bütün konuşmalar alâmen kale konuşanların da başını yakacak vebal olacak ve semia dinleyenlerin de başına vebal olacak. Ben onun için diyorum ki bu Bedir Sifili okumayın dinlemeyin. Demeye başladım. Demiyordum. Demeye niye başladım? Bak yani hadis-i şerifte geçen bir namazı kılmayın. Haram işlemek daha evendir deyince bu vaaz dinlenmez. Çünkü İmam Gazali ne diyor? O, konuşana da vebal, dinleyene de vebal. E dinlemeyin diyorum sana. Belkiyle hatta denilmiştir ki in ne o böyle bazı nasihatlar gülün gül nedir erkek şeytan dişi şeytan yalnız kaldığında kara koncula derler kara basar gülün karşılığı Türkçe'de kara basan. guldur diyor gül demek ve şeytanın şeytan dur diyor böyle bazı nasihat yapıp da böyle konuşma yapanlar yezebül halk halkı insanlara alır götürür anıttariq Esas ehl Caddesi'nden, İmam Gazali'lerin yolundan, Abdürkhan Geylanilerin yolundan, İmam Rabbani'nin yolundan ayırır. Ve ühlüküm onları helak eder. Fe'yecibe insanlara ne gerekir? Önde geleni dinleyin, buna ne diyor bir bakayım, internette gireyim. En yefirru, kaçmaları farzdır, vaciptir diyor. Minuhu, böyle vaazlardan, böyle konuşmacılardan, böyle laf açanlardan, insanları... Efendim ibadetten uzaklaştıranlardan, nafile ibadetlerden uzaklaştıranlardan ne yapmak lazım? Efendim insanların kaçması lazım ve birbirini de kaçırtması lazım. Burada kalalım. Çünkü diyor, "Leyne mayuf Hazel Kailu böyle nasihat yapacağım diye, vaaz yapacağım diye çıkıp insanlara din adına konuşanların ya bozdukları" Min Dinleri adına insanların itikadını, dinini, ibadetini bozduklarına. La istatöv min şeytani. Şeytan bile güç yetiremez bunu yapmaya. Çünkü neden? Şeytan gidip de site açıp cüppeli hadis uyduruyor diyemez ki. Şeytan bunu yapmadı. FETÖ bile yapmadı yani bu kadar. Hiç olmazsa iftira yaptı, kumpas kurdu. Hadis uyduruyor, kumpasını kurmadı ya. Ama belki arkada yine FETÖ vardır, o yaptırıyordur, onu da bilmiyorum yani. Böylesine şeytan güç yetiremez diyor. Onun için yani şimdi Şeytan çıkıp kürsüde, e, ibadet internette diyebilir mi ki rekaip namazı kılmayın, haram işleyin dahi? Şeytan diyemez ya, ama bu kürsüfil dedi bunu. Kaset yazısı var, bu namazı kılacağını diyor. Ya Allah'a namaz kılan adama sen millete namazı açlayacağını ibadet yapın, zikredin, andınızı şeycide diye koyun, diyeceğine sen nasıl dersin ki günah yapmak bundan efendi? Günah yapanlar, haram işleyenler bundan bunlardan iyidir. İbare böyle yani. Onun için. Vaz herkesin işi değil, nasihat herkesin işi değil. Her hocanın sohbeti dinlenmez, kitabı okunmaz. Ehli sünnet adında da görünse, üslubuna bakacaksın. Usulüne bakacaksın. Konuşma şekline bakacaksın. Bu i̇nsanları dünyaya mı çekiyor, ahirete mi çekiyor? İbadete mi teşvik ediyor, fitneye, iftiraya, dedikoduya mı teşvik ediyor? Radyosu uyduruyor, iftiralarını teşvik ediyor. Onun için Allah... Onları da bizi de hayırlı işler eylesin, hidayette daim eylesin. Ama efendim e, bu işler çok önemlidir. Bundan dolayı burada e, kalalım. Ama inşallah önümüzdeki derste bu konuyu daha da biraz açacağım. Çünkü şehirlerde bazı mevzular anlatılmış idi. Onları anlatamadım. Onlara da temas etmek suretiyle İmam Gazali Hazretlerimizin nasihatlerinden inşallah e, çok fayda göreceğiz. Allah'ın ordularından bir ordudur salihlerin menkıbeleri. Maddi manevi kuvvetlenirsiniz, güçlenirsiniz, dünya ahiret saadeti erersiniz. Bu dergi böyle bir hidayetlere, saadetlere vesile oluyor. Allah Teala sizlere de çok istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Hep beraber salatımızı cuma gecenini okuyoruz. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyy. El-ħabib il-qadiri, il-qafuim il el il-qala alihi, il-sahbi. Subħana rubi karob il-ħazit jamar, s s s s s s s s s s s s s s s s الله s s s s s s s s s s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 wallihin amin